Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengel Kolut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk, günaydın. Evet, Ömer madra yok ama açık gazete kaldığı yerden devam ediyor. Ee, biz de aynı şekilde Ömer madra yok ediyoruz. ama aramızda yani. Aramızda <gülüyor> değil, koltuğu boş. Peki. Bugün, bugün gündemimizde ne var diye sorarak başlayalım. Ee, Paris var malum. Biraz biz de bugüne kadar anlattıklarımızı iklim üzerinden tekrar bir değerlendirmeyi almak istiyoruz. Ee, evet, bugüne kadar... Yani son dönemde zaten müştereklerden bahsetmeye başlamıştık. Müştereklere özellikle daha e, analitik olarak yaklaşımlar ve Gerrit bir yandan, bir yandan da e, Elinor Ostrom ve arkadaşlarının yaklaşımını e, karşılaştırarak anlatmaya çalışmıştık. çalışmıştık. Bugün e, özellikle iklim üzerinden yani iklim müşterekleri e, üzerinden bu iki ana akım, ana yaklaşım ne derdi? Bugünkü duruma baksa nasıl bir e, neden böyle oluyor derdi gibi bir e, hem somutlayalım hem de gündeme müsirekler açısından bakalım dedik. Evet. Yani hem nasıl açıklarlar bugünü hem de nasıl çözüm önerirler ya da çözümler önerirler. Evet, herhalde önce Hardine soralım. Yani şimdi bir de e, Hardin bu duruma bakarsa ne derdi e, ya da Ostrom'da sonuçta belli bir formalizm çerçevesinden ve bugüne kadar eleştirilerini de hep biz bu yaklaşımların sunmaya çalıştık. İklimi nasıl bir yani iklimle ilgili meseleyi diyelim ya da atmosferi çok dar anlamda nasıl bir müşterek olarak e, algılarlardı? işte bir az atmosfer çok büyük küresel bir müşterek. Ama e, bu konuda bir Koordinasyon sıkıntısı var. Müşterinin kullanıcıları, iştirakçıları kendi aralarında bir çözüm bulamıyorlar ve burada bu müşterinin yıkıma uğradığını görüyoruz gibi bir saptamadan hareket ederlerdi. Yani sorunsal, ana sorunsal bu olurdu. Evet. Ve akabinde Hardin önermiş olduğu iki çözümü buraya da uygulamaya kalkardı. Bunların ilki malum bir işte bir bir devlet gücünün, bir gücün evet. gelip orada regülasyon yapması. İkincisi de özelleştirme. Evet. Yani Hardin için zaten mesele şaşırtıcı olmazdı diyelim. Çünkü zaten müşterekler yıkıma uğramaya mahkumdur. Müştereklerin trajedisi budur. İşte bunun bir takım açıklamaları var Hardin'de. Ama sonuç olarak Hardin'in söylediği şey herkes kendi kullanımını yani atmosferi bir nasıl diyeyim Çevresel küvet olarak kullanımını e, kendi çıkarını sadece düşünerek e, hesaplardı. Kimseye verdiği ve genel olarak gruba verdiği ya da iklime verdiği zararı zaten dikkate almazdı. O yüzden burada iki çözüm olabilirdi. Birincisi merkezi otorite e, Bir e, fikrisin söylediği gibi. Şimdi burada Hardin derdi ki yani Hardin demezdi büyük ihtimalle. Hardin bu tarafına bakmazdı ama bunun mümkün olamadığını görüyoruz zaten. Yani tam da mesele bu. Yani bir merkezi otorite bir hüküm bu merkezi otorite atmosfer söz konusu olduğu zaman iklim söz konusu olduğu zaman hükümetler ötesi ve hükümetler üzerinde sonuçta bir yaptırım e, gücü olacak. Yani herkes üzerinde yaptırım gücü olabilecek bir merkezi otoriteden bahsediyoruz ve bu zaten e, çok yani herhangi başka bir komplikasyon olmasa bile çok büyük ve zorlu bir iş bu tür bir merkezi otoritenin oluşturulması, bunun işte farklı organların oluşturulması, bunun yetkisinin oluşturulması, o otorite nasıl karar verecek falan küresel düzeyde düşündüğümüz zaman zaten imkansız bir şey. İkinci olarak da Vehardin'in işte hiç bahsetmediği, Ostrom'un da çok çok az bahsettiği aslında, yani böyle bir merkezi otoritenin, Zaten var olan çıkar çatışmaları ve göç ilişkileri için de oluşturulmasını bir yana bırakalım. Oluşturulsa bile yaptırım gücü o kadar ihtilaflı olur ki yani olmaz. Yani onun e, o kadar fazla çıkar çatışırken siz bunu yapacaksınız. Şu ülke bu kadar e, atıyorum emisyon e, salacak, bu ülke bu kadar salım yapacak deme gücünü kimse kabul etmez bu kadar ihtilaflı bir. Zaten olan da birazcık o. Paris'teki yani, şu anda. Durum. Aynen. Evet. E, kaldı ki yani bu merkezi otorite işte hakikaten o kararı neye göre verecek? Yani hangi ülkenin ne yani o salım kapasitelerini sonuçta kararını verirken e, neye göre verecek? Hangi ülkenin ne kadar hakkı olduğunu neye göre karar verecek? Bu da bir e, başlı başına bir ihtilaf zaten. E, diğer çözüm özel mülkiyeti düşünecek olursak e, hani ne bileyim? Belki şunu tahayyül etmek mümkün ufak bir gölün ufak bir işte nehrin özel mülkiyetin altına girmesini tahayyül etmek mümkün. Ama yani atmosferin tümünün kim, yani kim alacak bunu <gülüyor> evet. ee, farz et ki biri aldı parayı bastırdı. Ee, ya yani. da yani atmosferin küçük küçük parçalarının Parçaları sonuçta alınca, e, birilerine satınca. satılması gibi. Ya yani Aslında bunu da birazcık görüyoruz. Yani <gülüyor> karbon piyasalarıyla e, olan da birazcık aslında ve diğer piyasa temelli çö önerilen çözümlerle e, tam da bu. Yani hardinvari bir yaklaşımdan insanlar hakikaten e, bu müşteriye kullanımları ve kirletmeleri onlara bireysel... Tamamen bireysel olarak yüklenecekleri, başka birinin üzerine atamayacakları bir takım maliyetler getirmediği sürece hiçbir şey yapmazlar. Şimdi buradan aslında hareket ediyor bütün piyasa temelli önerilerde, çözüm önerileri de. Ee, ama şimdi hakikaten düşündüğümüz zaman... Nasıl yapacaksın? Yani kim e, o özel mülkiyeti nasıl tanımlayacaksın? Bunun da bir aynı zamanda hukuki altyapısının, bir idari altyapısının oluşturulması lazım. Bunu kim yapacak? İkinci olarak işte yani iklim gibi e, bir ya da atmosfer gibi yine daraltarak söyleyeyim. Bir müşterek söz konusu olduğu zaman... Buradaki özel mülkiyet hakları işte yani ormanın bir parçası ya da bir toprağın bir parçası kadar net değil. Fikret'in de söylediği gibi. E, ve de belki daha önemlisi e, böyle bir şey yaptığınız zaman bile e, sürdürülebilir bir kullanımı garanti etmiyorsunuz. tamam Ya yani özel mülkiyetin e, Hardin'in ana varsayımını biraz sorguluyoruz. Burada özel mülkiyet e, hangi sayıklarla koruyacak? E, ö, özel mülkiyetin ...myopik olmadığını nereden biliyoruz? Özel mülkiyet niye 2050... ...ya da 2100 yılını düşünüyor olsun? Yani belki de o da çok daha... ...kısa dönemli ne bileyim... ...2020 yılındaki karını... ...ön plana alacak ve dolayısıyla... ...2020'den sonra... ...benden sonra tufan pozisyonunu... ...tutturacak. Yani dolayısıyla... ...buradaki ana varsayımı... ...sorguluyoruz evet. en başta. Bir, iki... ...realize edilmeye kalkıldığı anda... ...özellikle atmosfer gibi... ...hani biraz başı sonu... ...tanımlanması zor bir alanda... ...bunun icrasının ne kadar zor olduğu çok açık. Yani ee, bana birazcık... ...yani yine toprak üzerinden... ...mesela bir örnekle tezat oluşturmak gerekirse... ...yani senin şu kadar toprağın var... ...sen Mera'nın bu kadarı senin... ...sen oraya kullan... ...balan gibi bir özel mülkiyet paylaştırması... ...daha net olabilir belki ama... ...atmosfer söz konusu olduğunda... Bana verdiğiniz bu kadar atmosfer parçasını ben kullandım diye bir şey yok. Yani çok daha akışkan bir sonuçta tırnak içinde kaynak. Yani ben bu kadarını kullanınca diğer herkes üzerinde bunun bir takım dışsal etkileri olacak. Yani herkesi etkileyecek benim kullanımımı. O anlamda özel mülkiyet oluşturulamayacak aslında bir aran, alan burası. Çünkü... E, Kimseye etkilemeden senin tamamen bireysel kullanımına e, dayanan bir özel mülkiyet sistemi mümkün değil. Hele dünyanın bu şekildeki coğrafi durumunu düşündüğünüz zaman... ...yani Endonezya'da çıkan orman yangınları... ...oradaki e, bu şey... E, ...palmiyayı dikmek için yaptıkları... Hı -hı, e, ...yaktıkları hı. ormanlardaki çıkan yangın... ...Filipinler'de okulların tatil edilmesine neden oluyor. Aynen, aynen. Bu kadar fazla e, şey, işte iç bağıntı varken özellikle coğrafi ve yani hani e, jeolojik ve coğrafi ve iklimsel olarak çok zor. Peki Öström'e gelelim. Öström ne derdi? Öström aslında e, bir şeyler demişti. E, i̇klim müşterekleri nasıl aslında böyle bir e, öz yönetme dayalı bir model geliştirilebilir gibi birazcık ama tabii ütopikti. Yani o da <gülüyor> Evet, böyle çoklu katmanlı bir yapı öneriyor ama e, son derece naïf bir şekilde, herkesin el sıkışacağına olan inancıyla bunu öneriyor. E, ama herhalde çıkar çatışmaların bu kadar yüksek olduğu, e, işte 10.000 bin kilometre ötedeki bir e, termik santrinin etkisinin e, üzerimde olduğunu bildiğim bir ortamda, e, bu kadar farklı kesimin bir araya gelip son derece e, Hani ...naifce ve son derece iyi niyetli bir şekilde oturup tamam anlaşalım arkadaşlar demesi... Ee, ...incelemiş olduğu bir sürü örnekte olduğu gibi e, bu anlaşmaya uymayanların cezalandırılabiliyor olması falan... Yani bir falan. adım öncesinde aslında e, şimdi Öztürk'ümden bahsederken... E, ...bir takım kriterlerin bu işleri daha kolaylaştırdığını anlattığını söylemiştik. Bunlardan bir tanesi bahsi geçen kaynağın e, az çok tanımlı ve yani üzerindeki etkilerin dinamiklerin az çok e, herkes tarafından bilinebilecek, kolayca gözlemlenebilecek olması, yani kaynağı ne olduğunu biz nasıl kullandığımızda ne oluyor falan gibi bir etki e, nedenselliklerinin kullanıcılar tarafından da biliniyor olması. Bir kere iklim konusunda böyle bir şey hiç söz konusu değil. Yani ne oluyor? Çok ciddi bir belirsizlik. Belirsizlik olmasa bile yani belirli olan konularda da ciddi bir bilgi eksikliği var zaten. Ee, ve kaynak o anlamda öyle sınırları belirli şunu yapıyoruz denebilecek bir kaynak değil. Aynı şekilde kaynağın kullanıcısı olan bütün dünya nüfusu da Küçük bir grup değil ki yani yan yana gelip de biz burada bir sıkıntı var. Ee, bunu kendi kendimize çözebiliriz. Ee, bir takım kurallar koyabiliriz desin. Yani grup da birbirini zaten çok yani tanımıyor ve görmüyor görmesi imkansız yani gelmesi imkansız. O anlamda Ostrom'un söylediği şey e, bir takım çokluk katmanlı yapılar yani e, yerelden yukarıya doğru gidebilecek ve bu grubun işte birbiriniyle e, ...interakt edebileceği yerleri oluşturmak... ...birazcık karar mekanizmalarını. Ee, yine... ...benzer bir şekilde Öztürüm'ün altını... ...çizdiği kayna... ...yani bir takım kurallar oluşturulduğu zaman... ...bu e, kurallara... ...uymayanların... ...kolaylıkla e, izlenebiliyor olması. Yani... Akabinde de cezalandırılabiliyor aynen, olması. Aynen. Yani işte bir ormandan bahsederken... ...biz işte yılda hanenin ...şu kadar almasına karar verdik gibi... ...bir kural varsa bunu... Kaçak kullananların o komünitenin e, kolayca yakalayıp işte bir yaptırım uygulamasından bunun öneminden bahsediyor Oström. <gülüyor> Şimdi iklim konusunda yine böyle bir şey yok. Yani hem birbirimizin yani bunu sadece devlet, e, ulus devletler düzeyinde bile düşünsek kullanımını herkesin birbirini şeffaf bir şekilde görebilmesi, gözlemleyebilmesi imkansız. İkincisi işte yaptırımlar konusu. İşte dediğimiz gibi hep bu kadar çıkarların İtilaflı olduğu ve güç risklerinin çok daha belirleyici olduğu bir ortamda kim kime nasıl bir yaptırım uygulayabilir ki? Yani zaten orada bir anlaşmazlık var. E, kafam karıştı. Belki şey e, alakası bir soru olabilir ama şöyle, şöyle bir şey takıldı kafama. Mesela e, yüzlerce hektarlık bir alan yandı dünyanın bir ülkesinde ve bunun sorumlusu olarak da adli bir olay olarak görüldü. Üç kişi çıkarıldı. Bu üç kişi mi sorumlu olacak bu olaydan yoksa ülke mi sorumlu olacak teoride? Yani ösrönvari bir iklimsel müşterekler yönetimi mi olsa mı diyorlar. Evet. Ee, i̇şte şöyle olur büyük ihtimalle o e, katmanlı yapıda önce o üç kişi yani zaten o herkesin iklimle ilgili iklim müştereğini nasıl kullandığıyla ilgili önce yerellerde daha tabanlarda bir takım mekanizmalar olması lazım. Bu yangın öncelikle... ...o üç kişi de sorumlu ama devlet de sorumlu gibi bir yapı olur. Çünkü yukarıdan aşağıya giden bir yapıdan bahsediyor Hı -hı. aslında. Ee, ama işte ne bileyim daha ulus devletler seviyesinde bir e, tartışma mecrasında, karar mecrasında... ...e siz de işte orman yaktınız. Yani siz, sizin karar alanınızda, sizin e, nasıl diyeyim... E, ...sorumlu olduğunuz alanda da yani o o kurum yani kurumsal yapının sorumlu olduğu alanda da bir takım şunlar var e, öbüründe de bunlar var gibi yani farklı sorumluluk alanları olur büyük ihtimalle ama e, işte dediğimiz gibi buradaki meseleyi hem Hardin var yaklaşım hem de Öström ve arkadaşlarının yaklaşımı zaten buradaki e, özellikle ekonomik sistemle ilgili ciddi çıkar çatışmaları olduğu ve yani o yüzden de bunların e, ve güç ilişkileri olduğu, herkesin aynı güçle masaya oturmadığı, bu yüzden de karar, yani ortak bir karar vermek ciddi anlamda bir e, güç dağılımı da demek olacağı için bunun olmadığını e, iki çerçevede yeterince veremiyor. Evet, yani bu ötürü Paris'te adığı ülkeleri bas bas bağırarken, batıyoruz evet. ülkelerimiz evden gidiyor, göç, göç etmekte, zarramak kaldı göç etmemize diye konuşulurken evet. oradaki liderlerin G20 liderlerini, G8 liderlerinin tamamının gündeminde Rusya meselesi, uçak düşürülmesi ve bunun gibi Aynen. olaylar vardı. Aynen. Gündemler farklı. Aynen. Yani aktörlerin bu kadar asimetrik olduğu bir ortamda zaten herhalde Öström de e, yani böyle bir ortamda yapılamaz bu diye içinden geçirecekti bence hayatta olsaydı. Çünkü... Dedi, yani yine e, altın çizdiğimiz şeylerden bir tanesi Öström'den bahsederken bir grubun yani genellikle yerel küçük bir yani iki köy üç köy en fazla olacak bir e, topluluktan bahsediyor Öström. Evet. Biraz da hani o zaten baktığı örneklerde de o topluluklarda çok fazla güç asimetrileri yok. İşte yani sonunda hepimiz balıkçıyız üç aşağı beş yukarı hepimizin aynı boy şeyi var teknesi var. İşte aynı metrekare aşağı yukarı evde yaşıyoruz vesaire. Yani dolayısıyla burada zaten e, hani Öströmlerin e, incelediği bakaların çoğunda yani e, insanlar arası gelir olsun, e, politik ilişkiler olsun, hani bu açılardan baktığınız zaman büyük varyanslar yok. E, dolayısıyla da zaten hani burada güç nerede sorusunu sormak e, gibi bir gereksinimi olmamış Öström'in. Ama bunu biraz daha genele ve genişe getirdiğiniz zaman o zaman işin içine tabii çok farklı tür aktörler giriyor. Çok hani gücü elinde toplamış hem zenginlik açısından hem sermaye açısından hem politik güçler açısından ciddi temerküzlerin olduğu aktörlerin işin içinde olduğu anlaşılıyor. Zaten devletlerin bizatihi kendileri de e, aynı zamanda ciddi ekonomik etkinlikler e, içerisinde olduğundan e, en başta enerji olmak üzere. Hı hı. E, dolayısıyla yani olay çok çok farklı bir boyuta e, taşınıyor. Dün yayınlanan e bir rapor vardı çok özür e dilerim Oxfam'dan yayınlanan bir rapor vardı. Dünyanın en fakir, e, fakir e, 3.5 milyarlık kişisinin bu karbon emisyonlarının salımının da e, yüzde %10 sorumlu olduğu ortaya çıkmış. Geri kalan, yani, yani. E, geri kalan <gülüyor> zenginler tarafından yani yüzde on en zenginlerin yaptığı yüzde doksan gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Oxfam raporu biraz daha detaylı bakmak lazım ama işte en yani fakirlerin. Şaşırtıcı değil gerçekten. Yüzde onluk bir sonra. emisyonuna katkısı varmış Bak. diğerlerinde doksan. Evet. Ee, bir yandan da şimdi tabii biz bugün konuyu iklim e, müşterekleri diye açtık ama yani iklimin veya... Yani, yine da, yani sadece atmosfer değil ama yani bütün e, iklimsel müştereklerin gerçekten müşterek olarak algılanmadığı algılanmadığıyla ilgili de bir sıkıntı var. Ki yani bu hani Ostromu Hardin'i aşan bir şey. E, bir yandan özellikle Türkiye'de çok karşılaştığımız yani bu bir müşterek e, birçok anlamda bir müşterek olarak bile algılanmıyor. Yani bizim müştereğimiz olarak algılanmıyor. Ne insanlar yaptıkları yani ne ekonominin Türkiye ekonomisinin ne içinde bulundukları kendi faaliyetlerinin ve etkinliklerin iklime iklime etki ettiğini iklim müslekeklerine etki ettiğini fark etmiyorlar ya da düşünmüyorlar. Ne de bunun aslında bir ortak varlığımız ve yani bu herkesin ortak geleceğimiz olduğunu olduğunun çok şey yani çok mesafeli bir Orada uzakta bir iklim değişikliği varmış gibi. Yani bu şekilde girmiyor. Mücadelelere evet. baktığımız zaman bile ki şey işte yerel müşterekleri savunan mücadelelere bile baktığımız zaman iklim meselesini yani bir şekilde ölçek atlatarak yani bir yandan da bunların atıyorum termik karşıtı hareketlerin bunların aynı zamanda sadece bizim yerel müştereklerimize değil en büyük küresel müşterimize de çok ciddi bir etkisi var şeklinde bir söylem ölçek atlatması ve bunları birleştirmeye çalışmak gibi bir çaba da yok. Evet, Türkiye'deki en büyük eksikliklerden bir tanesi bu galiba. Aynen. Yani ve bunun da tabii bir takım nedenleri olabilir. Belki onlardan kısaca, kısaca bahsedelim. bahsedelim. Bugün bitirelim Herhalde bir tanesi bu işin etkilerinin her ne kadar yavaş yavaş günümüzde çıkıyor olmasına rağmen etkilerinin daha bir gelecekte çıkacak olması dolayısıyla biraz hani 2030'lar hatta kimi raporlar değil mi? 2050 2100'ü tartışıyor. Evet. 2100'lere kadar gidiyor. Yani gidiyorum. o, o zaman da kim öyle kim kala yaklaşımı var. Bir diğer unsur e, çok görmüyor. Yani şurada görmüyor. Bir, e, bir şey daha. O etkilerin işte ileride olmasının ötesinde bir de işte etkileri somut olarak görememek aynen, gibi bir şey var. Aynen. O çok ciddi bir şey. Yani ter ter so termik santral Hı -hı. olduğunda e, işte bunun dumanını görüyor. Hmm. ...demek ki bu benim akciğerimi etkileyecek... ...demek ki bu benim ürünlerimi... ...etkileyecek diyor ya da... ...atığını görüyor ya ...atığını görüyor ya da bir HES şey olduğu zaman... ...aa suyum kesildi oluyor... ...yani İnşaatı çok somut... Görüyor, evet. Evet. ...ve o an görüyor, o an hissediyor... Ee, ...bir de... E, ...yani yine Öztürüm'ün örneklerine de bakacak olursak... ...bugünkü pratiklere de bakacak olursak... E, ...bir çok yerel... ...çok sınırları belli bir... E, ...olaydan bahsediyoruz... E, ...yani... Kim ne yaptı, ne etti, kim neden sorumlu bunlar biliniyor. Yani balıkçıysak hep beraber çıkıp balık avlıyorsak... ...ya biz o, anlaşmaya uymuyoruz Hı -hı. ve dolayısıyla aşırı avlıyoruz. Dolayısıyla suçlu aslında biziz. Ya da işte ne bileyim bir HES örneğinde olduğu gibi... ...dışarıdan biri geliyor ve e, HESİ kuruyor ve dolayısıyla yani. orada da kimin ne yaptığı belli. Halbuki iklim olayında... Hem biraz biz de bu işin içindeyiz ama aynı zamanda işte herkes biliyor işte tırnak içinde gelişmiş ülkeler daha bir bu işin sorumlusu. Ama bir taraftan 10 bin kilometre ötede bir yangın var. Bunun da etkisi var. Dolayısıyla bunları çok net masanın üzerine koyup da değerlendiremiyoruz. Bunun getirdiği bir boyut var. Evet özellikle... E yani müştereklerin belki insanların kafasında verili bir şey olmadığını ve yani tekrar tekrar inşa edilmesi gerektiğini hem fiziksel olarak e, ve yani etkileri görmek o yüzden çok önemli ve buradan bir selam yollayalım etem can turhan ee, o da şu an Paris'te O bu konuyu konuşurken yani bizim Türkiye'de bir resim bulmamız lazım iklim değişikliği için demişti yani bu beyaz duman olabilir ya da başka bir şey olabilir ama bunun üzerine bir resim koymamız lazım bir etkinin resmini çıkarmamız lazım harekete geçirmek evet, için. Evet yani dediğin zaman bir boru var değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet yani ya da baca var baca falan var, yani tenlik, bir santim, şey var. Hani... İklim için e, çok somutlanamıyor. Bir de son belki bir ihtimaldan bahsetmemiz lazım. Diğer hususlarda etkiler hem açık net bir de e, yani sonuçların ne olacağına dair e, çok ciddi belirsizlikler yok. Yani hasta suyun kesildiği zaman ne olacağını 3 aşağı 5 yukarı bilebiliyorsun. Bunun ileriki etkilerini tahmin edebiliyorsun. Halbuki burada 2030'larda 2050'lerde şöyle olacak diyor. Birileri başka birileri de yok yok öyle değil böyle olacak diyor. Yani sular 30 santim mi yükselecek, 10 santim mi yükselecek, 50 santim mi yükselecek? Buna dair de ciddi bir e, tartışma olduğu için bilim camiasında. E, bunun çok benzerini deprem olayında görüyoruz değil mi? Olacak mı olmayacak mı ne zaman olacak nasıl olacak? Bu belirsizlikler genelde insanları Aa, bir şey olmayacak e, noktasına getirebiliyor. Evet, evet bugün diyelim. bu kadar diyelim ee, bir sonraki programda. Bunlara çok tezat olan başka bir yaklaşım. Marx ve Marxist damardan yaklaşımlarla müştireklere bakacağız. Evet, çok teşekkür ederim ama bir ekleme yapmak istiyorum. İtemcan'ın söylediği bu şey resim bulma mevzusuna. Aynı şey geçen hafta saltta gösterimdeydi. Bu her şeyi değiştirir belgeseli. İyi. Naomi Klein'ın eşi, eşiyle Hı. beraber çektikleri. Bu her şeyi değiştirir filminde de Naomi Klein kutup ayısından bahsediyordu. Ee, tokatlayacağım diyordu yani benim hatırladığım <gülüyor> kadarıyla Hala birisi bana gittim Kutup ayıları üzerinden atmaya çalışırsa evet. Bu işlemi evet. yapacağım diyordu Yani sinirim bozuyor bu işler ee, Bu kutup ayısı üzerinden Bu metaforu kullanmak diyordu çünkü Filmde de genel olarak bahsetti Kitabında da aynı şekilde genel olarak bahsetti Bu fotoğraf zaten şu anda yaşamakta olduğumuz Gündelik hayatın içerisinde sirayet etmiş durumda Sadece Tabii. kutup ayıları etkile etkilemiyor evet. Sizin gündelik hayatınızda aldığınız gıdadan sorduğunuz havaya, içtiğiniz suya kadar her şey etkiliyor ve doğrudan etkiliyor. Bunu sadece kutup ayıları üzerinden görmek olayı çok daha uzaklarda hmm. görmek manasına geliyordu. Aynen, diyordu. aynen. Yani çok daha evet. Yani zaten e, benim de bahsettiğim yani böyle Türkiye bir kere ve yerelleştirmek hakikaten gündelik hayatta e, kutup ayısı işte çok uzakta ve yani kim bilir kaç kişi kutup ayalarının gerçekten bir anlamda evet. önemsiyordur yani Türkiye'de. Basayı. Ee, yani onları da vuruyor falan evet. <gülüyor> olabilirler. Ee, yani hakikaten işte yediğimiz gıdadan e, şeye kadar yani bir, e, evet. şey yapmak. Yani evet. onların evet. arasındaki bağları somutlayacak ve görsel bir şekilde somutlayacak bir şeyler olması lazım. Evet bu konuları tartışmıştık biz geçtiğimiz Haziran ayında Klein'le yaptığımız söyleşide Cumhuriyet Gazetesi'nde de bir yazılı hale çıkmıştı bu söyleşinin. Bu vesileyle duyurusun yapayım şimdi birazdan da bu söyleşinin ikinci kısmını dinleteceğiz dinleyicilerimize. Çok teşekkür ederiz size geldiğiniz için. Görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. gelsin. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengel Kulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar.